Pavlus'tan Galatyalılara Mektup Üçüncü Bölüm Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı, yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Örneğin, İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı, Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e, Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak. Müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Tanrı katında hiç kimsenin yasa ile açıktır. Çünkü... imanla aklanan yaşayacaktır. Yasa imana dayalı değildir. Tersine... Yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır. İbrahim'e sağlanan kutsama, Mesih-İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Kardeşler, İnsan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa, onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden. Yani Mesih'ten söz ediyor. Şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa, Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz. Vaadi ortadan kaldırmaz. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vaade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağışlamıştır. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa, suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Aracı tek bir tarafa ait değildir. Tanrı ise birdir. Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbet insanlar yasayla aklanırdı. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat, iman edenlere verilsin diye, kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmişti. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuydu. Yani imanla aklanalım diye, Mesih'in gelişine dek, Yasa eğitmenimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne Özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. ''Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız, vade göre de mirasçısınız.''